فِي بُرْدِهِيْتْ اَعْجَبَتْهُ نَفْتُهُ فَخَسَفَ اللّٰهُ بِهِنْ اَرْضِمْ فَوَا يَتَنَجْلَ جُفِيهُ اِلَى يَوْا اُخِيَامَةُ اَوْ كَمَا قَالٍ İçinde çaka yaptığı çalım sapsı helbisesiyle mağrurane ve mütekebbirane gezen bir insan vardı ki bir aralık kendini beğendim, bir aralık kendini büyük gördüm, Allah da onu yerin dibine batırıverdim.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 Kanuni Süleyman devrini yaşatanlar dahi Allah onları baş çıkarır, getirir, ikmallerin itibare çevirir. İnsan tavadu nisbetinde yükselir, yüzünü yere indirdiği nisbet aziz olur. Allah'ın vahyi yerde bir yüze gelmiştir, başı secdeye yüce bir kamete gelmiştir vahvi pratik hayatta devlet halinde tetvik sahasına koyan ve davletleri yutabilecek büyük vakumu meydana getiren yine mütevazı kametler yüzü yerde olan kametlerdir. Günümüzde aküel bir mevzu var. Mescidi i Aksa'nın Yahudiler tarafından payitaht haline getirilmesi Beyt-i Yıllardan beri boynu buruk, Resul-ü Ekrem'in miraç merdiveni Beyt-i Maktis'in, La yüşeddu rihal illa ila felâcesi <Sessizlik> mesâdîs, el-mescidil haram ve mescidi azâ ve mescidil aksâ sözüyle anlatılan üç kardeşten üçüncüsü, Beyt-i Maktis, mescidi Haram, Mescid-i Nebavi ve bir de Beyt-i Boynu buruk Beyti Makdis, cemaatsıztan inleyen Beyti Makdis. Sanki şu anda daha temizlerdiymişten. Sanki şu anda onun onurla gururuna riayet edenler varmıştem. Sanki şeydini acı gömer devrinde Müslümanların önüne geçtiği durumu koruyormuştan. Beyti Makdis'i şimdi herden kaçırıyormuşuz, üzülüyoruz. Beyti Makdis çoktan işgal edilmişti. Beyt-i Maktis'e dolayı küstü gittim. Beyt-i Maktis kendisine sahip çıkan gönül bulamadığı için çıktı gittim. Odamda bir levha var, hususuyla ilk attığım günler hep bakara ona. Beyt-i Maktis'in resmi. Hatırı olarak Mescid-i Nebevi, Mescid-i Haram ve Beyt-i Maktis yan yana attım. Ahmet bin Hanbel'in ve Müslüm'ün rivayet ettikleri Biraz evvel size bastırı intikal ettirdiğim hadisem. üçü de kutuplaşan, bu üç mescidlerin üçünü de yan yana astım. Bu Beyti Maksit'in altında şu enteresan yazı var. Fetehaha <gülüyor> <tökses> Ömer, makamın cennet olsun Ömer. Ve harre laha sana huddi, femen laha el arz. Ömer etti, salati yeniden onu hürriyete kavuşturdu. Şimdi canım çıktım boynu vuru, kim onun adına koşacak? Meyti Vakti. Payitaht yapma günleri bahis olmadan odamı sıkı sıkıya kapamıştım. Bir yere konuşmaya gitmiştim. Oda sağlam bir çiviyle duvarında asılıydı. Penceremi de kapamıştım, bu odama kimse giremez benim. Odadan içeriye girdiğimde baktım ki de haram duruyor. Mescid-i duruyor ama Beyt-i resmi kaybolmuş. İki mülküm olmuş gibi dışarıya çıktım. Etrafı yıkarcasına bağırdım, hakyüzüm kükredim. Benim resmim nereye gitti dedim. Resim sırrı batmış. Kendi kendime düşündüm. Yine başına gelecek bir şey var senin galiba dedim. Beyt-i Maktis. Sonra baktım sanki birisi almış onu benim dolabımın arkasına atmış. Mümkün değil gitmesin. Rüzgar yoktu, hava yoktu. Perişan Müslümanlardan Beyti Maktis bir tokat daha yiyecekti. Beyti Maktis. Beyti Maktis bir tevazu eliyle Müslümanların eline geçti. İslam orduları sağda soldan her gün bir fatih destanı yazıyor. Seyyidine Hazret Ömer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 ''Biz kitaplarımızda gördük, bunu verecek zaten esafını biliyoruz. Biz o zatı görmeden vallahi Beyt-i Mahdis'in mescidi Aslan'ın anahtarlarını kimseye vermez diyorlar. Seyyidine Hazreti Ömer yola çıkmış. Bir at kiralamış devrin halifesi. Kiraladığı bu at veyahut da devreye yanındaki hizmetçisi ve kölesiyle münavabeten bina bina Şam'a kadar azmirah ediyor Hazreti Ömer.'' bir at var sadece, biraz Ömer binecek, biraz da hizmetçisi binecek bunun. Ömer İslam'ı o kadar anlamış, Ömer'in yüzü o kadar yerde, Romalılar gibi salsanata çok müfteler, derde devamlı içinde yaşayan insanların elinden anahtarı almak için giden Hazreti Ömer, hizmetçisiyle münalebeten bir seviye binecek. Ve Ecnat Mescid-i Aksa'da Aksa'ya kendisini karşılıyor. Büyük kumandanlar, ayaklarının altının tozlu kumandanların başındaki taçlara torguç olacak büyük kumandanlar, Ebu Beycet-i i̇bni, ibn-i As gibi Muaz i̇bni Cebel gibi kumandanlar, Yezid-i ibn gibi kumandanlar, Hz. Ömer'i karşılıyorlar, koca Ömer kahpaçalarını sığıyor, Devenin zimamından tutuyor, biz gidip bindiriyor, kendisi biniyor ve mescid-i doğru adım adım yaklaşıyorlar. Ve cesaretle bunlardan bir tanesi şöyle diyor. Ey Allah'ın peygamberinin halifesiyim. Bunlar da debava işe e çok mutlaladırlar. Devenin üzerine sen binsen de buraya içeriye girerken, devenin üzerinde seni zimamında da köleyi görseler. Ömer çok canı sıkılıyor. İnnemâ azzanallâhu din. Allah bizi din İslam'la aziz kıldı. Bunun dışında bize gelecek izzete kapımız, penceremiz kapalıdır. Ve işlerinden geçiriyorlar. İşlerinden geçiriyorlar İnşallah mescid-i yaklaşınca. Sıra Ömer'e gelir de öyle olur. Madem kabul etmiyoruz. Sıra Ömer'e gelir de öyle olur. Ömer de üstünde. Tanrı Mescid-i Aksa'ya yaklaştıklarında Ömer'de bedeniniyor, bu defa hizmetçi biniyor. Hazreti Ömer'i öyle karşılıyorlar, bu tablonun bir tarafıdır. Öbür tarafında, halinde, binbir heyecan ve içinde anahtarları tutan Mescid-i Aksa'nın halkı vardır. Boyunlarında stavuzlar, Hristiyanlar vardır, rahipler vardır. Saçını, sakalını, manastırda beyaz etmiş rahipler vardır.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 ...yamalı cübbesiyle Ömer'i gördüler... ...atın zimamından tutmuş yürüyen Ömer'i gördüler... ...ve dediler ki kitaplarımızda biz bunu böyle gördük... ...Mercide Aslan'ın anahtarlarını alacak... ...hizmetçi saatin üzerinde kendisi onu yedecek... ...ve sırtında Cihirkan'ın on dert yaması bulunacak... ...kitaplarımızda bunu böyle görmüştük dediler... ...ve Hazreti Ömer e anahtarı verdiler... Lavhadaki birinci söz Fetehaha Ömer Onu Ömer fethettim Niye tehalük gösteriyorsunuz Neden heyecan duyuyorsunuz Mescid-i Asya Ömersiz Fethedilmez ne zannediyorsunuz Allah orayı Ömer'e Fethettirdi Kölesiyle beraber Erdere'yi minareten ve Ömer'e Teslim ettim Tırtında on dört yamalı hırka giyen Ömer'e teslim ettirdim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 kendi beyanı içinde ben Hazreti Musa'yı şurada namaz kılarken gördüm demiş. Uğradığı bir yer haline getirmiş. Nebilerin uğradığı yere o da uğramış. O mübarek mevziye bir kölelik bir akara kalkatı daha takılmıştı. Selahaddin Eyyubi'nin halini bilirsiniz. O yaşadığı hayat süresince öyle köşkler, villalar, saraylar şöyle dursun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 dedi ki Allah'ın evi, mescid asla yokken ben nasıl kendime ev yaptıtırım? Mescide asla tahtta iken gülmedim ve size anlattığım şeylerden birisidir bu. 10 on sene, 15 on sene, 20 sene selahdinin dudağına sebepsin gelmedir. Mescide girer o abus bir çareyle, mescitten çıkar abus bir çareyle, imam benim gibi çıkmış şursiye çarın satarcasına.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 bana öyle geldi ki sen bu nasıl beni kastettin. Allah aşkına söyle, Mescid-i üzerinde şu siyah kabus devam ettiğimizde müfeccah, sen benim gülmemi nasıl teciz edersin? Harre <gülüyor> ve din Mescid-i Aksa'yı selahuddin'i kavuşturdum. O boynumda cahsarı tavukasını o çıkardın ziyasat sofralarında zevk edenler, zevk çekenler değil, yumuşak döşeklerde yatanlar değil, hayatını çadırda geçirenler, Hz. Davud'un mescidi işgal edildiği için kendine ev yapmayı haram sayanlar, mescid Asya'yı onlara aldılar. Beyhude yorulmayın, Ragoşuna üzülmeyin, bir tek şeye üzülün. Mescid Asya'yı cemaatsizlikten ışral ettiler. Cemaat olamayışınıza üzülün. Mescid-i Asya'ya cemaat olamayışınıza üzülün. Ona elden kaçınmış ruh sefaletine maruz kalışınıza üzülün. Ruh perişariyetinize üzülün. Ve bu mağduda yapılacak tek şey de olmaz olmak, Selahaddin Eyyubi olmaktır. Bir ifsat ettiği hürriyete kavuşturdu. Boynunda tasması ve muhteşem kubbeti üzerinde koca bir istifam. 600 milyon alem İslam'dan sualine cevap bekliyorum. Boynumdan bu esaret kim kaldıracak? Yeniden ben hürriyete kim kavuşturacak? Sahabi ruhunda bir nesil. Selahat-ı Eyyubi'nin ruhunda bir nesil. Yaşama dövkünü unutmuş bir nesil, yaşatma dövkiyle meşgu bir nesil, dünyayı bir misafirhane sayan bir nesil, bir uğrak bir nesil, bir konak bir nesil, sadece yaşayacak kadar istifade eden bir nesil, gelecek nesiller için onu umranlarla donatmaya hak etmiş bir nesil, şatayını bize gösteren bu nesli Rabbim,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 Asıl size anlatmak istediğim şey, yeryüzünde en büyük işleri Allah'a boyun eğmiş kimseler yapacaktır. Devazu kanatlarını yerlere kadar indirenler yapacaktır. Ömerler selahatini yubiler yapacaktır. Onlar diplomasinin acayip masalarında dinleyecektir. İmanın vaşkin, buju vucut tuttuğu yerlerden.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 Gösterdiği şeyleri tamamlaması ikman ve ikman etmesi hususunda kendisine sığınıyor ve dağılıyoruz. Bize ihsanlarını ikman ve ikman eylesin. Mescid-i haramı hürriyete kavuşturduğu gibi mescid-i nebevi de hürriyete kavuştursun. Ve bunlardan öte boynunda esaret avukatı bulunan mescid-i hürriyete kavuştursun. Her şeyden evvel hayır bizi hürriyete kavuştursun. Nefis hasaretinden bizi hürriyete kavuştursun. Şehvet hasaretinden bizi hürriyete kavuştursun. Yeme içme bizi hürriyete kavuştursun. Makam, mansı, kul ve köleliğinden bizi hürriyete kavuştursun. Mansı, verca hasaretinden bizi hürriyete kavuştursun. Sonra sırasıyla mescitler hürriyete kavuşacak. Kuvvet salih bulunca, sahibini görünce, Ömer'e doğru koşa koşa gittiği gibi, selatinin ayaklarının önüne yuvarlandığı gibi, ayağımızın dibine kadar kendi kendine gelecektir. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Yeryüzünde vekar ve ciddiyetin temsilcisi olan, vekarlı ve ciddiyeti, Kibirden ve gururdan uzak cemaat olma haliyle bizi serpilaz eylesin.